İyi akşamlar. Müzik ikiye ayrılır. Ben Güray Özkay. Ben Tanju. Bir kere daha 94.9 Açık Radyo'da sizlere mükemmel müzik çalmak üzere buradayız. Bu hafta da her hafta olduğu gibi teknik masada olağanüstü insan Sayın Feryal Kabil var. Bugünkü konumuz sevgili Tanju. Botanik. Ha botanik. botanik. Buzdağına çarpıp e, batan bilim dalı. <gülüyor> Çok güzel dediniz. O. Benim aslına bakarsan çok vakıf olduğum bir alan değil ama biliyorsun Ömer Madra bize her ay bu hafta şunu bu hafta bunu işleyeceksiniz diye konuları dağıtıp veriyor. Bu haftaya da botanik düşmüş yapacak bir şey yok artık bota açık'a anlatacağız. <gülüyor> botanik botanik verbe diye bir deyim vardır. Yani botanik bir botunuz verbe. var botunuz adına Facebook'ta bir sayfa açıyorsunuz ona da bir nick e, nickname buluyorsunuz. Buna botanik verme deniyor. Ben botanik berbe anladım. Almanca bir şey olduğunu tahmin etmiştim. Doğru. Berbe Almanca bir <gülüyor> kelime çünkü. Berbe, demedim, berbe dedim. Berbeder bir insansınız. Peki. Ee, botanikle ilgili müthiş şarkılar çalacağız. Onların çağrıştırdığı her şeyden bahsediyor olacağız size. Önümüzdeki bir saat boyunca. Ve de e, bugünkü programa benim... 3 haftadır. Getir. Üç haftadır şarkı listemize koyduğum ama vaktimiz yetmediği, daha doğrusu çenemiz çok düştüğü için çalamadığımız bir şarkı ile başlamak istiyorum. Madem botanikle ilgili şeyler çalacaksın, geçen hafta ve önceki hafta bu şarkı niye listede vardı der gibi bakıyorsun. Şarkı o kadar İlini geniş kapsamlı. Çok şarkı çok geniş kapsamlı bir şarkı. Her şeyden biraz bahsediyor. Evet, parça John McLaughlin Trio'dan. Bunlar John, Mac ve Laughlin olarak <gülüyor> üç kişi değil mi? Evet. John McLaughlin Trio'nun 1992'de çıkarttığı K Alegria isimli. Umarım doğru okuyorumdur. Çünkü Portekizce telaffuz konusunda çok bilgili bir insan değilim. John McLaughlin'in neden Portekizce isimli bir albüm yaptığını da bilmiyorum. Ben biliyorum, anlatayım mı? Alegria, Portekizli sevgilisi John McLaughlin. E, ve John McLaughlin'i aldatıyor. Ee, o da alegria diyor ki ke alegria. Yani ne neden alıyorum. alegria? Anlıyorum. Ee, benim notlarıma göre de e, Google Translate sağ olsun ke alegria. Ee, ne sevinç demekmiş? Ya yanlış yanlış. <gülüyor> o. Tabii bir sonra ama koyunca daha anlamlı oluyor. Ne sevinç ama? İşte, what joy diye çevirdi Google Translate İngilizce. Ha, what joy but yani. Ne sevinç ama? Google Translate'le İngilizceye çevirirsek aynen öyle oluyor. Eee çalacağımız şarkıda Belo Horizonte. Bunu çeviremedi Google Translate çünkü, halbuki. Çünkü bu uyduruk bir şey. Yok, güzel ufuk diye e, çevirebiliriz. Belo Horizonte, Belo Horizonte Brezilya'da bir şehir ismi aynı zamanda. Ha böyle Belo oturmasıyla ilgili bir şey değil değil mi? Değil. Şimdi bu albümden ve John McLaughlin'den azıcık bahsetmek gerekirse John McLaughlin'den bahsetmeye aslında çok gerek yok 1942 doğumlu İngiliz olağanüstü gitar insanı Özellikle Mahavishnu Band'le yaptığı mükemmel çalışmalarla bilmiyor Bir de Maka i̇şte... vardır ama <gülüyor> Peki Jean-Luc Ponty ve Billy Cobham'lı Mahavishnu Band'den bahsediyorum Bu Kay Alegria albümünde John McLaughlin Trio diye geçiyorlar Gel gelelim dört kişiler. İşte biraz Sizin, önce bana açıkladım. Evet biraz önce dediğiniz birkaç hafta oluyor siz onu açıklayalım. Ee, şöyle yutturmaya çalışmışlar. Gitarda ve bir takım e, işte, bir elektronik oyuncaklarda John McLaughlin var. Ee, perküsyon ve davullarda Trilog Gurtu var. Enteresan bir seçim çünkü Trilog Gurtu... Trilok tri... Gurtu da üç kişi zaten bak Trilog. iki kişi olsaydı değil mi? Bugün gerçekten olurdu. enteresan bir performansımız var. Tırnak içinde söylüyorum elimle e, tırnak. Aslında tırnak içinde yada. söylemek çok zor bir şey. E, aslında Çünkü tırnak olmayan bir organımız. Perküsyoncu kimliğiyle daha önde olan e, klasik davulcu diyemeyeceğimiz bir insan. Bas gitarda da Dominic Di Piazza ve Kai Eckart var. Bunların bir kısmı bazı şarkılar, bir de bir tanesi bazı şarkılarda bas çalmış. Diğeri de öbür şarkılarda bas çalmış. O yüzden aslında trio olarak çalıyorlar. Aslında mantıklı Ama bir total... seçim olmuş. Total'de Çünkü e, bu iki basçı bazı parçalarda beraber çalıp bazı parçalarda hiç çalmasalardı çok iyi bir saçma, şey olmazdı. Çok saçma olurdu gerçekten. Ee, son olarak bu albümde beni deli eden şeyi söylüyorum. Albümde 9 adet şarkı var. Albümü 2 günde kaydetmişler. Bence bu işler böyle olmuyor. Güzel prova yapmışlar diye tahmin Hı. ediyor. Yani biz de mesela bir albüm yaparız seninle ikimiz otururuz. İstesek yaparız. İki sene uğraşırız. Sonra deriz ki şu işte üç günlük e, ahir ömrümüzde bir dakika ne diyordum ben? E, <gülüyor> üç, günde üç günde kaydettik e, diye yazarız oraya. Bu Picasso'nun 40 yıl ve 5 dakika geyiği gibi diyorsunuz. Evet 10 yıl önce 10 yıl sonra diye bir grup vardı hatırlar Picasso mı? Picasso'ya geyik dedim ben şimdiden <gülüyor> şuramda bir ağrı oldu. E, lafı daha fazla uzatmayalım. Daha bo de. botanikten bahsedeceğiz. John McLaughlin Trio'nun Key Allegria albümünden dinliyoruz. Belo Horizonte. John McLaughlin'in K'Alegria albümünden Bello Horizonte dinledik. Beğendim Nefismiş. Güzel mi? Güzeldi Nefismiş. Ee, biraz önce bahsettiğimiz iki basçıdan da belirtelim bu parçada çalanı Dominic di Piazza. Evet sonlara doğru kendisini gösterdi. Yani. Evet. Ee, şimdi bir sonraki şarkımıza geçeceğiz. Öyle direkt bir parça bitiyor öbürüne geçiyoruz. Arada hiç konuşmuyoruz bu şekil yani. Şimdi ben geçmek isteyeceğim. Zaten geçmemiz ben yaklaşık bir 10 dakika sürecek. Öyle düşündüm. Anladım. Biz hele bir niyet edelim de bakalım Tabii. diyorsunuz. Güzel. Ee, ayrıca şarkı hakkında anlatacak. Daha doğrusu albüm hakkında anlatacak ilginç şeylerimiz var. Buyurun. Benim anlatacağım şey. Ben çok severek izliyorum. İşte bize yardımcı olun falan gibi. <gülüyor> Tanju Bey... Alice Cooper'ın <gülüyor> şarkısı getirmişsiniz bir tane. Evet. Elimden geldiğince her program bir Alice Cooper parçası getirmeye çalışıyorum. Kanı karınca karınca. Kendisini çok yakında canlı olarak dinlemekte nasip olacak. İnşallah. Umuyorum. Ee, The Last Temptation albümü bahsettiğimiz albüm. 1994 senesinde çıkan e, Epic Records'tan. Şimdi bu albümle ilgili e, benim çok hoşuma giden bir şey var. Evet bu zaten bir albüm değil. Konsept albüm tabir ettiğimiz <gülüyor> çalışmalardan Steven isimli bir oğlan çocuğu etrafında gelişiyor. Bütün albümdeki olaylar bir kahraman daha var böyle gizemli bir showman. Ee, Steven e, uzun süredir Alice Cooper'ın... E, alter egosu, kendi çocukluğu falan. Daha önceki bir sürü albümünde Steven zaten geçmektedir Welcome to my nightmare'deki evet. Ana kahraman da Steven Bu gizemli Şovmen Bir takım doğaüstü güçlere de Sahip Sürekli Steven'ı Kendi Şovunun kadrosuna katılmaya ikna etmeye çalışıyor albüm boyunca Bu bir nevi sirk gibi Seyahat eden bir kumpanya Bahsı geçen şov. Adı da The Theater of the Real. The Grandesse Gignol. Steven buna katıldığı takdirde asla büyümeyecek. Hep böyle tatlı bir çocuk olarak kalacak. Bir ilginç şey de bu hikayenin tamamı üç bölümden oluşan bir çizgi romanda anlatılıyor. Neil Gaiman tarafından yazılmış hikayenin tamamı bu üç bölümden birincisi de albüme albümle, yapılmış, beraber. albümle beraber paketlenmiş durumda e, hatta çizgi romanda... da Showman'da Alice de cooper olarak çizilmiş olarak evet. çizilmiş durumda e, lost in america'nın klibinde bu çizgi romanı e, görebiliyoruz orijinalinde e, marvel Chisgraman yayınevi meşhur basmış. Daha sonra da Dark Horse Comics tarafından bir e, seriye dönüştürülmüş. Tekrar basımı yapılmış. Bütün bunların botanikle alakası ne diyeceksiniz? Orada bir sürü ağaç var. Evet. <gülüyor> ya ee, o zaman Last Temptation Done. You Are My Temptation, my only Temptation. Yeah. Right. round. My skin don't dance around like that. I feel damnation on. Yalnız Cooper'dan You're My Temptation dinledik. Ee, bugünden başlamak üzere programımızda yeni bir köşeye başlama, ee, aynı cümle içinde iki kere başlama dedim. Bununla beraber üç oldu. Ee, karar verdim. Biraz önce söylediklerimin bir kısmı parantez içindeydi. O parantezlerin nerede açılıp kapandığını ben size bırakıyorum. Tamam. Tamam. Ee, Psikoloji köşesi yapacağım. Bakın söylemesi de zor. Psiko, psikoloji köşesi. Psikolojik köşesi. Peki. Ee, o zaman başlıyorum. Bugün bir ilk bir radyoculuk tarihine. Altın harflerle geçecek. Benden bir şey bekleyecek misiniz? Ee, delilik. Peki. Tamam, o zaman çayımı alıp arkama yaslanıyorum. Şimdi. Önce ruh hastalıklarını teker teker anlatmayı düşünüyorum. Birkaç hafta. Ee, uygulamalı şekilde Daha sonra da e, işin derinine ineceğiz ee, Allah yardımcımız olsun Dinliyorum. Bu program için 3 rahatsızlık seçtim Histeri, parapsikoloji Manik depresyon tamam. Parapsikoloji hastalık, e, değil. hastalık değil Diyeceksiniz ama e, bu yanlış kanıyı Hemen şimdi ben e, düzelteceğim tamam. Şimdi histeri insanların duygusal anlarında Böyle bir ter boşalır İnsanlarla ...buna hister ederiz biz. Ve psikolojik bir bozukluk vardır. Evet, kesinlikle. Peki. E, para psikolojiye... Gel ...gelecek olursak, insanın... E, ...kafasını... ...parayla bozmasıdır. Hı -hı. E, buna para psikoloji... ...diyoruz. E, buna Amerikalılar... ...tabii e, para e, kelimesi... onlarda para olarak geçmediği için... ...onlar daha çok money diyorlar. E, paraya bağlı sıkıntılara onlar manik depression diyorlar hmm. Jimi Hendrix'in de şarkısı vardı keşke onu çalsaydım işte o çok para kazanamadı biliyorsunuz <gülüyor> evet böylelikle bir psikoloji köşemizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz <gülüyor> yayın hayatımızın sonuyla beraber <gülüyor> çok teşekkür ederim bu değerli bilgiler için rica ederim her zaman olduğu gibi burada söylediğimiz yalan yanlış her şeye o öyle değil bir kere demek istiyorsanız bunun için bir e-mail adresimiz var e, müzik2ayrıdır gmail.com'a e, Hayır efendim histeri ona denmez Buna denir demek isterseniz Yalnız benim verdiğim bilgilere e, karşı Gelmek isteyenler varsa şimdiden Sağlam söyleyeyim Sağlam gelsinler e, Benim çok psikolog tanıdığım var <gülüyor> Ona göre Peki onların her psikoloğuna biz 10 <gülüyor> tane getiririz diyorsunuz Tabii. <gülüyor> Peki sosyal göndermemizi de yaptım. Bu arada <gülüyor> çok pardon yine lafınızı kesmiş gibi oldu ama, Estafla, Zaten ben hep es... lafınızı kesiyorum Estağfurullah Programımızın şeyi o Neyi? <gülüyor> Program, ama laflarınızı her zaman ortadan kesmemeye özen gösteriyorum. Bitime yakın kesiyorsunuz ki anlayamamız. Altın anlayın. oran oranında kesiyorum ben laflarımı. 1.618 ee, Böylelikle değil mi? Evet. Evet. Ee, bugün şeyden, e, asansörle sizinle beraber yukarı çıkarken aklımıza gelen e, bir şeyi dinleyicilerle paylaşmak istedim ben. Çünkü sağ, e, sağlıkla da çok ilgili biliyorsunuz. Ee, ...Kamboçya'yla kızartma <gülüyor> yapılmasın. Peki. <gülüyor> Deminden beri düşünüyorum ne yapmış olabiliriz asansörde diye hatırladım. Bununla beraber o zaman bir sonraki şarkıya geçiyorum ben. Geçeyim mi? Ge geç yani... En azından ha. deneyeyim. Aslında tabii sen tek başına geçmiş olmuyorsun. <gülüyor> sen evet. geçince biz de geçmiş oluyoruz. Nasıl Almanlar birinci dünya savaşında değil mi efendim? A Aynen öyle. Şimdi... E-mail adresimizi Vermiş olmamız çok iyi oldu Çünkü bu şarkıyı getirmemin sebebi Yine müzik2 ayrılır At gelen bir e-posta İstanbul'dan Hasan Ali Polat Demiş ki e disco hayranlarını üzüyorsunuz Tamam çaldığınız her şey mükemmel Bu işten çok iyi anladığınız her halinizden belli Neden hiç disco çalmıyorsunuz Yoksa disco sevmiyor musunuz e Ben dedim ki olur mu öyle şey e Özellikle Tanju Bey'in 70'ler disco, funk, düşkünlüğü, bir de, müzik camiasında çok bilinen çok bir şey. Çok pardon ama çaldığımız her şey CD yani disco. <gülüyor> Teşekkür ederim. Bunun üzerine sevgili dinleyicimiz Hasan Ali Polat'ın hoşuna gideceğini tahmin ettiğim bir disco şarkısı getirdim. Hatta normalde yapmadığımız bir şey yaptım. Hep burada anlatıyoruz ya işte bilmem kimin albümünde bir tane hit var. Biz tabii ki onu çalmayacağız deyip albümdeki daha başka bir şarkıyı çalıyoruz. Bu sefer bu getirdiğim beyefendilerin en büyük hitini çalacağız. Nefis Hasan Ali Polat'a buradan o zaman aynalı toplar diliyorum ben. Evet disko topu demek evet. istediğinizi tahmin ediyorum. Bahsettiğim iki beyefendi Gene McFadden ve John Whitehead. ...kendileri McFadden and Whitehead ismiyle e, tanımıyorlar. İlginç. E, i̇ki Amerikalı, Afrikalı Amerikalı e, müzisyen. 1970'lerdeki birçok rhythm and blues ve işte disco funk... E, ...Hitinin bestecisi ve güftecisi e, olan bu arkadaşlar... ...ilk başlarda, ilk başlarda dediğim 60'lar... E, ...Gamblin'ın Huff's Philadelphia International Soul Music... ...isimli plak şirketiyle yakın çalışmalar yapıyorlar. Philadelphia'nın zaten biliyorsunuz çok özel bir yeri var... ...bütün bu Rhythm and Blues ve Funk sahnesinde. Philly Sound dediğimiz. Gel zaman git zaman Otis Redding tarafından keşfediliyorlar. Bu çok büyük bir şey çünkü Otis Redding çok genç yaşına rağmen olağanüstü... Ee, ün ve başarı kazanmış e, Bir sanatçı 60'ların ikinci yarısında Otis Redding ile e, turlamaya Başlıyorlar Turlamaktan kastım Turneye çıkmak ve müzik yapmak Ta ki e, Otis Redding 1967'de Çok genç yaşta e, Bir uçak kazasında ölene kadar Şimdi fark ettim ki 60'ların ikinci yarısı diyorum 65'ten başlasa alt üstü 2 sene evet. Çalışma şansları olmuş e, Olağanüstü bir Hitleri var Birazdan onu çalacağız zaten o yüzden adını şimdi söylemiyorum. Ben şimdi e, madem siz değindiniz e, bu müzik dünyasındaki e, isimlerle ilgili e, tarihi bir takım bilgiler vermek istiyorum. Zamanında işte e, müzik grupları e, soy adlarını birleştirerek grup adları üretmişler. netekim Macfeder and hani Whitehead gibi... <gülüyor> e, daha sonra Emerson, Lake and Palmer gibi. Crosby, Stills, Nash. And Young gibi artık birazcık işin <gülüyor> ipin ucu kaçınca. iki kişiden fazlaysan isim koymak. Bak Oya Bora güzel kulağa hoş Daha geliyor. Daha sonra tabii ne oldu? Yapımcılar diyorlar ki bunlar iyi anlaşılmıyor. İnsanlar hepsini hatırlayamıyor. Daha basit isimler koyalım. Mesela Who, Yes, What, Üç gibi. Üç grubunu dinlememişsinizdir. Albümü dinledim ben 3. Evet aynı isimle eser zaten. <gülüyor> evet. Debut. Debut. Ee, McFadden ve Whitehead'in hikayesinde ilginç bir bölüm daha var. Ee, o da John Whitehead'in ölümü. Ee, 11 Mayıs 2004. Dün e, 7. yıl dönümüydü. Whitehead yeğeniyle birlikte... Evinin önünde yolda kaputu açmış arabası üzerinde çalışırken iki kişi tarafından vurularak öldürülüyor. Bu iki kişi kaçıyor ve yakalanamıyor. Ee, birisiyle karıştırıldığını okudum ben çünkü çözülememiş de dava. Hiç kimseyle bir alıp veremediği yok. Problemsiz bir adamken durup dururken iki... Bilinmeyen kişi tarafından vurulmuş olması Yeteneksiz müzisyenler olabilir bunlar Olabilir, disko karşıdığı e, Despot ha. müzisyenler olabilir e, 54 yaşındaymış o sırada. Whitehead 2 sene sonra da Gene McFadden Bakıyorum Karaciğer ve Akciğer kanserinden 57 yaşında vefat etmiş e, McFadden'in Ünlü yapan albüm Özür dilerim McFadden ve Whitehead'e ünlü yapan albüm yine McFadden ve Whitehead ismini taşıyor. Benim doğduğum sene 1979'da piyasaya çıkmış. Ee, R&B listelerinde bir numaraya ulaşmış. Billboard'da 13, İngiltere listelerinde 5 numara, disco listelerinde 10 numara olmuş. Ee, meşhur bas partisyonunu e, Philadelphia International Records House'dan e, Jimmy Williams çalmış. Zaten şarkının alameti farikası o e, bas Sonunda şarkının single'ı 2 milyon kopya satarak e, platin plakta almış bahsettiğimiz şarkının adı "Ain't No Stopping Us Now Durdur bizi de göreyim." diye. Buenos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 We're moving. Efendim ve White'den Ain't No In Now dinledik. Bunun şarkının radyo mixlerinden bir tanesi olduğunu da belirtelim. Çünkü biz 3,5 dakikalık bir versiyon çaldık. Orijinali 7 dakikanın biraz üzerinde. Bu sırada da dinleyicilerimizden e, Sabah Hanım'dan bir e-mail geldi. E, Parapsikoloji ve manik depresyon konusundaki bilgiler için teşekkür etmiş. Bugün ayrı bir güzelsiniz. Çok teşekkür ederim. Demiş. E, o sizin kendi güzelliğiniz. Çok teşekkür ederiz. Şimdi yine enteresan bir başka grup var sırada. Twilightning. Link. Twilight Link. E, grup Link. Hakkında... Alaca şimşek diye çevirmek istiyorum. Çok doğru. E, grup hakkında hemen hemen hiçbir şey bilmiyorum. Ben çok ilginç şeyler söyleyeceğim şimdi. O zaman hemen siz söyleyin. Peki. E, Twilight'nin e, Finlandiyalı bir power metal grubu. E, hatta Finlandiya'nın hangi şehrinde kurulduğunu bile söyleyebilirim. Hangi diye bir şehri yok. Finlandiya. <gülüyor> Bravo. Şaşırtmaç yaptım. Yemediniz. Imatra şehrin. E, doğru o, o başka bir yerin e, başkenti değil miydi? O Sumatra mıydı? O Sumatra. Hatta kahvesi vardır. E, 1998'de Şimdi yine isimleri telaffuz etmeye çalışıp kendimi rezil edeceğim ama. E, Tommy Sartenen ve e, Will Valenius isimli gitaristler ile basçı Jussi Kainulainen bir kişi daha varmış özür diliyorum. E, Davulcu Juha Leskinen ile e, kuruluyor grup. 1999'da bir tane demo yayınlıyorlar. Bu demonun arkasından klavyeci Miko Naucarinen katılıyor gruba. 2001'de ikinci demolarını yayınlıyorlar ve e, solist olarak Hayke Poihe katılıyor. Bunların öyle enteresan bir durum var. Demo yayınlıyorlar, gruba biri katılıyor. Demo yayınlıyorlar, gruba biri katılıyor. Sonunda üçüncü demolarını yayınlıyorlar. Neyse ki ve 11 kişi oluyorlar. Neyse ki bu üçüncü demodan sonra gruba katılan olmuyor. E, ne yapıyorlar? Spine Farm Records'la gidiyorlar bir anlaşma imzalıyorlar. 2003 yılında Düşün bak 98 2003'e 5 yıl sadece demo yayınlayarak ve eleman alarak geçiyor. Sıkı bir organizasyon safhası var. 2003'te bu sizin de getirdiğiniz Delirium Vail albümünü çıkartıyor. Deli Oluyorum e, adlı albüm. Debut albümü. E, Baya ilgi çekiyor e, bu albüm. Arkasından 2004 ve 2006'da e, bir albüm bir EP çıkartıyorlar. E, bu EP'nin arkasından klavyeci Miko Naikonen'in gruptan ayrılıyor. Ayrılınca üzülmüyorlar. Demo çıkartmak gibi bir saçmalıkta da bulunmuyorlar. 2007'de Swine Lords e, Domuz Lordları isimli albümü çıkartıyorlar. Bu albümle beraber zaten ilk başta da çok etkilendikleri işte 80'ler hard rock sounduna biraz kaymaya başlıyorlar. Çok e, iyi gitmiyor diye anlıyorum işler. Çünkü ...8 Haziran 2009'da Twilight Link kendi web sitesinde grubun dağıldığını. dağıldığını ilan ediyor. Motivasyonları kalmadığı gibi de bir açıklama yapıyorlar. İh, bu albümü ben e, Kadıköy'de... E, <gülüyor> Yerde buldum. E, aşağı yıkadı. Yani e, böyle CD'ler e, bir dükkanın dışında duruyorlardı. Ben de kapağına bakıp e, bu kapağa sahip CD'nin içinden güzel müzik çıkar kafasıyla aldım. Zihnidir kesin. Reklam yapmakta hiç sakınca görmüyorum. çok güzel şeyleri hep orada buluruz. Şimdi e, bu albümün sunuşunu e, şu anda e, umarım bizi dinliyordur. E, eski dostum ve hala dostum e, Ergun Utku için e, özel bir sunumla e, Krem, sunmak kremayla istiyorum. Kremayla mı? Hayır. E, Twilight Grubu'nun Delirium Veil vale adlı albümünün 8. tıpkı basımı 12 bölümde Delirium Veil Efendim Twilight'in dinledik. Delirium ve vale. Şimdi e, biraz önce Ergun Utku'dan bahsettim. E-mailler e yağdı. Siz Ergun Utku'yu nereden tanıyorsunuz diye. Çünkü Ergun Utku e, çeşitli dallarda e, ünlü bir kimse. E, biz bir sürü ünlü insan tanıyoruz. Tabii. Ünlü ünlüyü çeker. E, fakat demek ki kendi hayranları e, burayı e-mail e, e, mesaj e, yağmuruna tuttu. O zaman ben kısaca kendisinden bahsetmek isterim. Benim Ergun Bey'le sanatsal anlamda hangi düzlemlerde kesiştiğimiz ve bunun izdüşümlerini anlatmak istiyorum dinleyicilere. Benim üniversite yıllarında yayınladığım bir kitabım var. Üçülem adında. Bir şiir kitabıdır. Bu kitabın inanılmaz mizampaj sanatını Ergun Uçuklu üstlenmiştir. Kaşarlı açma kağıtlarına yazmış olduğum kısa şiirlerimi o kağıtlardan keserek e, eldeki e, sınırlı imkanlarla bir sanat harikasına dönüştürmüş. Ve e, bir kopya olarak e, üniversite kantininde dağıtmıştır. E, Çok ve, uğraşması gereken. Ve edelim. tabii Boğaziçi Üniversitesi'nde e, bu e, akım e, daha sonra bir e, tradisyon olarak... E, sürdürülmektedir ve e, kaşarlı açma kağıtlarıyla e, yayınlanan tüm kitaplarda da Ergunutku anısına. Boğaz içindeyse evet. kesin KAK 101 gibi bir ismi vardır onun. E, fakat tabii Ergunutku'nun e, sanat hayatında e, yaptığı şeyler bununa sınırlı değil. E, Türk sanat müziğiyle çok yakın ilişkisi var. Hatta öyle ki yaptığı eserler e, birçok sanatçı tarafından e, seslendirilmiş ve Kendisi Türk sanat müziği sanatkarları arasında Musiki Şinas Ergun Efendi olarak tanınmaktadır. Kendisi tamburçalar, çalar. Yani sanat olarak böyle dostluk olarak ise anlatacaklarımı bir programa sığdıramam. O yüzden başlamıyorum bir. Peki. Buradan kendisini de sevgiyle anıyorum o zaman. Evet. Peki. Programımızın son Şarkısına geçeceğiz birazdan ama geçmeden önce ne yapacağız? Düzenli köşelerimizden bir başkası. Aslında yani e hep yaptığınız bir köşe olduğu için artık bu köşe başka bir köşe değil. Tanıdığımız bildiğimiz bir köşe. Peki. Bir aynısı falan gibi bir şey mi desek acaba? <gülüyor> Olabilir. Gideyim mi ben? Önümüzdeki hafta öyle anlons edip gitmeyin çünkü köşeyi siz yapıyorsunuz. E Feryal Kabil ile haftanın... Sözü. Aa ben jingle yapıyordum buna değil mi? Evet. Bu jingle'lar için çanlar, çömlekler bir şeyler getiriyor. Geçmeyeyim ben o zaman mi? burada bir gürültü çıkarayım. <gülüyor> <gülüyor> Lütfen ama jingle'ı ben yapıyorum. Evet, şimdi bu olmadı Bu Ol Gayet e, John Cage'vari bir çalışma yaptım ben burada ama. Aa tamam ben John Cage'vari bir jingle yapıyorum o zaman. Hazır mısınız? Evet. Peki. Ol Feryal Kabil'e haftanın sözü. Ama olmuştu zaten sanki. Neyse. O zaman bu köşeyi hızla yapıyorum ben. Sen <gülüyor> söz mü? Söz. Bitti köşe bitti. Ama ben çıkış cingle'da da yapıyordum. <gülüyor> ha 15 saniye sessizlik adlı <gülüyor> değil mi? Evet. Bu arada bir dakika sessizlik adlı bir eseri besteleyen John Cage'ye buradan tüm kalbimle, Lütfen. tüm sevgimle. Lütfen. Dadacılar olsun, flüksusçular olsun hepsinin yeri gönlümde ayrıdır. Dadacılık oldukça yanlış anlaşılmış bir akımdır. Anlarsın. Bu konuyla ilgili bir dahaki programda uzun uzun konuşmak isterim. Bir dahaki programda yapalım o zaman öyle bir şey. Son şarkımızdan ufak ufak bahsetmeye başlayalım o zaman. Tamam. Bahsettikten sonra da dinleyenlerimize veda edelim. Sonra onlar şarkıyı dinlesinler. Olur mu? Tamam biz de stüdyoyu terk edelim. Ona göre akşamın abi. diğer işlerine yani. Tabii ben buradan bir, çok güzel bir konsere gideceğim. Öyle mi? Evet, Retro isimli grubun konserine gideceğim. Nefis. Evet, sevgili müzisyen arkadaşım, e, amatör bankacı profesyonel müzisyen Emre Can isimli e, genç ve çok yetenekli gitaristin Retro isimli grubunun konserine gideceğim. Çok buradan duyuyorum. duyurmuş da olayım e, konser saat 10'da e, İstiklal Caddesi'nde Mayotte'de olacak. Olan üstünde bir solistleri var. Güzel. Ben böyle, de böyle, böyle bir ses olamam. Ben yani. de gelmek isterdim ama müzik sevmem. Evet müzik. Şimdi bir Rainbow şarkısı çalacağız. Evet Rainbow e, hakkında uzun uzun konuşmaya gerek yok. Herkes Rainbow'un kim olduğunu biliyor. O zaman direkt albüm hakkında konuşalım. Konuşalım bakalım. Albüm hakkında söylemek istediğim bir iki şey var çünkü. Vardır. O Richard Blackmore'a bir çift e, sözüm var. Şimdi. Bahsettiğimiz albüm Rainbow'un 1995'te çıkarttığı Stranger in Us All. Evet. Hepimizin içinde bir parça kadın var değil mi efendim? Evet KDV'si içinde. <gülüyor> evet. Şimdi Richie Blackmore 1994'te daha önceki kadronun aksine daha az tanınan müzisyenlerden Rainbow'u tekrar topluyor daha önceki müzisyenlerden zaten herkes daha az tanındığı için <gülüyor> e, kimden kurduğunun çok önemi yok. Çünkü daha önce Ronnie James diyor, John Lynn Turner falan gibi adamlar var grupta. Tony Carey, Don Avery. <gülüyor> Aynen öyle. Bob Daisy'ler falan. Ee, aslında Richie Blackmore bu albümün bir solo albüm olmasını istiyormuş. Ama BMG isimli Plak şirketi yok efendim demiş. Sen bunu bir Rainbow albüm yap, biz öyle olmasını istiyoruz. Hatta Richie Blackmore's Rainbow olsun demişler. İşte bir elimle alırken öbür elimle evet. veriyorum şeyi. Ve bu kadroyla sadece bir albüm yapmış Richie. Daha sonra başka müzik tarzlarına yönlenmeye karar vermiş. <gülüyor> Ve Candice Night'la Blackmore's Night oluşumuyla yoluna devam etmiş hatta bu albüm için Blackmore'un son işte hard rock çalışması deniyor falan filan albümün de adının nereden geldiğini söyleyelim bu albümde yer alan Black Masquerade şarkısının evet. içinde geçen bir sıfat tamlaması özür dilerim isim tamlaması Stranger in a soul gayet güzel bir Rainbow albümü albüm Ayrıca e, bu kletinin içinde Richie Blackmore'un e, ağaçlara var oldukları için teşekkür etmesi benim çok hoşuma gitti. Çünkü ben ağaçları çok severim. Botanik konulu programımıza da çarptığı e işte, alış değil. sebebimiz o e, bu bu klet yüzünden. Richie Blackmore o zaman birazdan bile bir buklet söylesin. E, Hall of the Mountain King yani kralın e, dağdaki halleri <gülüyor> adlı eseri dinleyeceğiz. Dinlemeden önce de size veda ediyoruz. Müzik iki ayrıların botanik konulu. 29. bölümünü dinlediniz. Biz önümüzdeki hafta tekrar olağanüstü müzik çalmak üzere burada olacağız. Ben Güray Yoskay. Ben Tanju. Ve Teknik Masada Feryal Kabili. Şu anda size el sallıyoruz. Hepinize iyi bir hafta diliyorum. Rainbow Stranger in Us All albümünden Hall of the Mountain King. Konnichiwa. Konnichiwa. Konnichiwa.